Örüm Müslümanlar namazla alakalı mevzulardan geçen hafta Allah'ın inayeti ve ihsanıyla hadisler ve ayet-i kuraniye zaviyesinden akıl ve mantık zaviyesinden beş vakit namazın beş vakta çi tasdisi üzerinde durduk.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 ihtiyaç dairesinden mütenahi iktidar dairesi alabildiğine dar aczu u fakrına mütenahi halbuki muhtaç olduğun şey ve karşılarında tahassün etmen gereken hasımlar ve düşmanlarına mütenahim bu kadar sırtında büyük yükü taşıyan bir insan olarak fecirde Rabbin adının minarelerden semalara doğru şahbal açışıyla,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 asır namazına koşacağız. Kur'an ona kasem ediyor. Vel asri innel insane lafi Çeşitli manaları içinde salati üstad diye Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ikindi namazını Allah Celle Celaluhu kasem ediyor. İkindi namazına koşma. Ümidin kırıldığı anda, kalbin intihara uğradığı anda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 Tutil mülkü menteşe ve tenzil mülkü mimen teşe ve tu ezil ve tu villi menteşe bi yedi ala kulli şeyin kadir firmani Subhanisi ilanlatilan karanlı aydınlatacak olan Allah yokluğu varlığa çevirecek Allah söndükten sonra canlılık getirecek Allah.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 Ta kalbine re'in gelmesin. Kalbinizde pas meydana gelmesin. İbadetin lezzetinden mahrum kalmayasınız. Binan aleyh beş vakit namazla beraber teheccüddür ki gönlünüze bir heyecan ve helecan meydana getirecek. Rabbinizin huzuruna geldiğiniz zaman edepli bir tavır takınacaksınız. Etrafınızı göremeyeceksiniz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 Ben de sizi karartılar halinde göreceğim gönlümü Rabbime vermişsem. Değil esnemeler, gerinmeler. Değil rahavet. Değil ölü gönüller Rabbin huzurunda durma. Serapasinin haline gelmiş gibi veya elektriklenmiş bir tel gibi burada tir tir bir tül gibi esecek. Sabahın tatlı şafaklarını berrak simanızda göstereceksiniz. Cenab-ı Hak simâhum fi vucûhîn min eserî zücûd ile anlattı. Müminleri gerçekten bu neşveye ulaştırsın, iç ve dışlarını tenvir buyursun, ölü gönülleri ihya eylesin inşaallahu teâlâ. Beş vakit namaz teheccüdle vaktinde eda edilecek. Şayet vaktinde eda edilmezse ki Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem teheccüdü da kaza buyuruyorlardı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 Rabbimin adını işleyemeyeceğim bir zaman parçası gafletimden istifade etmesin. İşte bunun için Rabbisine ibadete tahsis ettiği zaman, şayet o zamanda dünyaya ait bir mesele ile iştigal etmiş ise varızlar için bahis mevzu değil. Allah Resulü sonra onu kaza buyururlardı. Ta zamana nur serpsin, bütün zamanını tenbir buyursun,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 Onun işi bitiktir ya Ayşe diyor. Hazreti Ayşe radiyallahu anha Hazretleri. Ya Resulallah, "Femen ya'mal mitqale zerratin hayran yarah ve men ya'mal mitqale zerratin şerren yarah fehvasu var." Zerre kadar hayır yapmışsa görecektir onu. Cenabı Hakk'ın lütfu keremi, Cenabı Hak inşallahü teala küçük hayrımızı büyük yaptın ve siyatımızdan ötürü bizim akize etmesin. Ufranıyla muamele yapsın. Arz başkadır, hesap başkadır. Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri yardıma çok muhtaç olduğumuz o günde muîn ve nasırımız olsun inşallahü teala. Bu geçmiş derslere kısaca bir bakıştı ve bu deste inşallahü teala bu sözle girdiğimiz nevafil mevzuuna dikkatinizi çekecek. Noksanlarımızı tekmil edecek, kusurlarımızı silecek, günahlarımıza kefaret olacak, maziyetimizi mahvedecek, derece derece Rabb'in huzurunda ona kurbiyetimizi temin edecek, farzlarımızın tekmilcisi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 Sahih bir hadis-i şerifte, sahihinde bulunan bir hadis-i şerifte. ''Men âdâ fakat fekad âzentuh harben'' ''Bir kimse bir dostuma karşı düşmanlık yaparsa ben ilam-ı harfte bulundum.'' buyuruyor. ''Benim dostuma düşmanlık yaparsa bana karşı harbetme durumuna geçti.'' demektir. ''Ben ona karşı ilam-ı harfte bulundum.'' demektir. İlan değil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 Tam bittiği yerde yeniden var varolma sırrını, dirilme sırrını keşfedersin. Vema yatakarabu abdun veya vema yadalu abdun yatakarabu ile yebin nawafil, kul nafileleri ada etmek suretiyle bana yaklaşır. Hatta uhibbu. Fayda ahpabtu kuntu samuhul ladi yismagu ve baceruhul ladi yubseruh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 Allahumma inni bize öğrettiği dua. Allahumma inni es'aluke min hayri ma'a'aleka bi nebiyyika Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve na'uzü bike min şerr ma'a'az anhu nebiyyika Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam istediğini istiyor. Onun istiazet ettiği şeylerden istiazeh ediyoruz. Cenabı Hak istek ve dualarımızı kabul buyursun.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 La havle ve la kuvvete illa billah çekmiyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike demiyor. Zira orası yatma zamanı. Ve cealnâ nevmakum subâta ve cealnâl Biz bunun altına giriyor. O dakikada yapacağımız vazifeyi yapıyoruz. Ya mescide geldiğimiz an hüşyar olmanıdır. Kalbin tir, tir titreme hengamıdır. Gözlerin ceyhun olduğu bir zamandır. Kalbin ürpertiyle haşyetle ve neşveyle dolduğu avandır. Burada yataktaki vaziyeti devam ettirmek ki revamıdır. İnsan utanmalı, Allah'tan icap etmeli. İşimize onu karıştırmıyoruz. Karıştırmayalım işlerimizi o zaman onun işine. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti dildardan bari utan gecelerde. Diyeyim ki dışta oluyorsunuz ayar ile kafil, bari zafleti camide koyun da dildara yer olmaya çalışın. Mescitte Rabbinizde olun, secdede Rabbinizde olun, rükuda Rabbinizde olun, tahiyyatta Rabbinizde olun, o dakikada hiç olmazsa kalp ve ruhun hayatına girin.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 İnsan nafile ile Allah'a kurbiyet kazanır. Mahbubu ilahi olur. Matlubu melâike olur. Matlubu sekâneyi arz olur. İnşallah Teâlâ Cenâb-ı Hak bizlere eylesin. Bir vesile ile o hadis-i şerifi de arz etmiştim. Allah sevince nida eder Cibril'e seviyorum der. Cibril seviyorum diye ilan eder. Meleği âla ihtizaza gelir seviyoruz sesiyle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 Kul huvallahu ahad sureyi celillerini misura sure koşar. Veya başka bir hadisi şerifte ifade buyurulduğu gibi. Kulu âmennâ billahi ve mâ unzile ileyna. Diğer nekatta ise. Kul ya ehlel kitâbi teâlâ vila kalimetin sevâin beynena ve beynekum. Ayeti celile ve kerimeleriyle. Namazının sünnetini eda eder mescide çıkarlardı.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 Ama kazanmak mümkündür. Siz ki kazanasınız. O anları değerlendirin ki gerçekten Kurbu huzura ve Mahbubu İlahi olma durumuna sizi götürecek anı avlamış olasınız. yakalamış olursunuz. Her an rahmetin darrap teymasına bakar olursanız bir gün rahmeti avlamış olursunuz. Cenab-ı Hak rahmetin saydına bizleri muvaffak eilsin inşallahü teala. Men <mâ> muhafiz ala arba'i rak'atin qabla'z-zuhri wa ba'dahu dakhala'l-cenne kama qala. Öleden evvel ve öğleden sonra dörder rekat nafileye devam eden cennete girer. İkindi'den evvel nafile namazı anlatırken aynı hadisi şerifle veya mazis sırasıyla men hafez sözüyle Allah Resulü ben Allahu lehu beyten fil cenne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 Mesela yastı namazında ayrı şey, duha da ayrı şey diyor. Duha'yı kuşluk namazını eda eden buyuruyor ki, kamitin ve abidinden olur. Ve aynı zamanda Allah'ın kendisine lütfettiği maksalların şükrüne eda etmiş bulunur. Vücudunuzda 300 küsür tane maksal var. Bunlar eğilip kalkarken nasıl bir nimet olduğunu hatırlarsınız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 Dikkatını çekmeye çalıştığım etle, kemikle iş yaptıran Hz. Allah'ın güç ve kuvvetini göstermek, nimetini göstermek için. Basit bir mukoza tabakasıyla Allah'ın yaptığı şeylere dikkati çektim. Nasıl lütufla serpraz kıldığını göstermek için. Gözünüzün ifraz ettiği üzereye dikkati çekmeye çalıştım nasıl muttasıl lütuflarla yaşadığınızı göstermek için.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 Karbondioksit dışarıya veriyorsunuz. İçerdeki içeride kalsa ölürsünüz, zehirlenirsiniz. Dışardaki içeriye girmese yine ölürsünüz. Bir nefes alışverişte hayatınızı size iki defa bağışlıyor Allah Celle Celalhu. Ya içeriye giren dışarıya çıkmasa, dışardaki içeriye girmesi ölü vereceksiniz. Zaten yaşamak ve ölmek işte bu şeylerden ibarettir. Allah Celle Celalhu.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 Bir münacaatla Rabbine temelcih etmem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadeleri içinde. Allahümme lekalhamd. Ente kayyumus semaavati vel ardı. Ve lekalhamd ente melikus semaavati vel ardı. Ve lekalhamd ente nurus semaavati vel ardı. Ve lekalhamd ente lhak ve vaaduke lhak. Ve liqauke hak. Ve الجennet hak. Ve el naru hak. Ve elsa'atu hak. Allahumme leke eslamtu ve bike amantu ve aleike tevekeltu ve bike hasatmt ve aleike hakemt fa'fir lima qaddamtu ve ma'akhhertu ve ma'asrartu ve ma'alant ve ma enta alimu bih entel muqaddim entel mu'akhhir la ilaha illa ent ve la hawla ve la quwwata illa billah Hazreti Ayşe-i resul karşı kulluğunu arz sonra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 Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gece teheccüd kılıyor. Ortalığın karardığı hengamda, kabrin karanlığını, berzahın vahşetini ve berzahın insan için çok aleyhde olan bir şey olduğunu tahattür ediyor. O dakikada Rabbine dehalet ediyor. İnsan ancak gece namazıyla Allah'la sohbet,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 وَمَنْ يَسْتَغْفِرُن۪ي فَأَغْفِرَ لَهْ اَوْ كَمَا Gecenin son üçte biri, yani şefağa yakın anda, Rab rahmetiyle semayı dünyaya teveccüh buyurur, hadis iner diyor. Yani rahmet ilahi tenezzül buyurur. Günahkar, mücrim, asi ve fakir kullara tenezzül buyurur. Yani gönüllerimizde kenzen bilinir, yani kalpgahımıza tecelli eder,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 va'al maashi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib manashi'ta fa innaka mufariquh wa alim anna sharaf al insan qiyamahu bil leil wa ya muhammad sallallahu aleyhi ve sellem istedin kadar yaşa sen öleceksin her şey gibi sen de seval bulacaksın her doğan gibi sen de gurup edeceksin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 Va hikâinat Efendimiz'de gurup edecek. Eş maşîta fe inne istediğin kadar yaşa vefat edeceksin. Resul-ü Ekrem vefattan kaçmıyordu. Likâ-i seviyordu. Zira likâ-i seveni Allah sevdiğini, likatını sevdiğini biliyordu. Men ahabbe liqa Allah, ahabba Allahu liqâe. Ve men Allah, kerha Allahu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 Herkesin bu dünyada fena ve zevale mahkum olduğunu gösteriyor. İstediğin kadar yaşa vefat edeceksin. İstediğin ameli yap Habibim, onunla sen mukabele göreceksin. Zaten onun semtine, sütiyet ve nübüvvetine fena şeyler yanaşamaz ve yaklaşamaz. Günah ve masiyet o büyük sahile aborda olamaz. Oraya muhakkak sevaplar gider, hayrat ve hasenat gider.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 Âlemlere hayır olarak, rahmet olarak gelmişti, hayatı hayırdı. Ama kendisini bulutlarla terfiras kılan Allah'a şükretmek istiyordu. Nitekim Buhari ve Müslim'de yine Hazreti Ayşe'den gördüğümüz bir hadisi i şerifte Resul -i Ekrem diyor ki: "Yakum hatta yanfatra kademe Ayakları şişinceye kadar ayakta dururdu. Gece ayakları şişinceye kadar ayakta dururdu ki Şair bu sayrı bu durumu anlatıyor. Velem tusunne ten men ila enishtakat kadamahu'd durra Ben o nebi zihanın sünnetine muhalefet ettim ki ayakları şişmeden yatmıyordu. Bense döşeğin tadını çıkarıyorum. Döne döne uyuyorum diye nefsini levme ediyor ve tevbih ediyordu. Dedim ki bir gün Hz. Ayşe diyor Lema tasna o hazam. Qad gufir <gülüyor> ma teqdema min zem ve ma Allah gelmiş ve gelecek günahlarını mafiret buyurdu. Senin defterine günah yazılmaz dedim. Kur'an ifade ediyor. İna fatahna alak fatah mubina. Liyğfir <gülüyor> alak Allah ma teqdema min zem ve ma Gelmiş geçmiş ve gelecek.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 biz mücrim ve kâfirə işleyen kimselere şefaat çıkılsın ve şefaat ettirsin inşallahü teala. Ve <gülüyor> inne esas arz edeceğim meseleye gelmedik de. Ve lem enne şerefü'l insan ve ya şerefü'r racul kıyamuhu bi'l ki insanın şerefi gece ayakta durmak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 Rabbisinin huzuruna götürüp orada şerh etmesidir. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri şeref ve izzetle ama kendisine intisap içinde şeref ve izzetle bizleri serfilaz kılsın. Bu hususu daha tamik etmeyi düşünüyordum. ezan Muhammed Muhammed'i okununca sallallahu aleyhi ve sellem kesmek icab etti. Minberde devam ettirebileceğim kadar devam ettirip, İnşallahü Teala hitam erdirmek istiyorum ve bu derste bir şeyi de söylemek istiyorum. Muhtemelen önümüzdeki derste yine öbür camiye gideceğiz öyle demişler. İnşallah öbür camide devam ettiririz. Bir ikinci hususta şudur, sorulu cevaplı sohbetimizi inşaallah Teala bu akşamdan itibaren başlayıp burada devam ettirelim. Durum hava ve şartlara göre öbür camiye geçmek icap ederse geçeriz inşaallah Teala. Billahi teala el Fatih